Cevşen yani bir duanın adıdır, duadır yani. Hı hı. Ee, hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde hem Allah'tan bir şeyi istemek, talep etmek hem de bir kötülükten, bir haramdan, bir başkasının şerrinden sığınmak, istiaze e, içeren dualardır. Yani bunların okunması akşam sabah ve e, derim ki yolculuğu çıkarken namazdan sonra vesaire de e, kitaba ve sünnete uygun olan bir şeydir. Hı hı. E, i̇çerisinde çok güzel dualar var. İstiaze duaları var. istek talepte bulma duaları var. Onun için bunun dinî dinenete uygun değildir demek mümkün değildir. Doğru evet. bir şey değildir yani. Sen'e bakın isimlerinden, sıfatlarından. Esma-ül Esma Hüsna var tabii zaten Hı. duaların çoğunda hep Esma-ül Hüsna. Hani ya Rabbi, ya Erhamer Rahim'in gibi. Yani dualarda hep böyle Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep Rabbena, değil mi? ve veya Rabbena, Allahümme ey Allah'ım demek, Rabbena ey Rabbimiz demektir. Yani bu nida, çağrıdır. Yani biz dua ederken öyle söylüyoruz. Yani Rabbimizin e, ismiyle veya esmasıyla diğer sıfatlarıyla isimleriyle yad edip ondan bir talepte bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işte bize affet, bize merhamet et. Sen erhamer rahiminsin. Yani rah merhamet edenlerin er en merhametlisisin. Mülk senindir. İşte bize de ver gibi. Yani bu cevşen dediğimiz dua kitaplarında da var. Başka kitaplarda da var. Peki hocam bu cevşenin peygamber Efendimize iletilmesi hadisesi Biraz hikaye midir, yoksa sahih midir? Yani ben o hadise tam e, bilmiyorum. Bu şekilde rivayet var. Yani sıhhat derecesini ben çalışmadım ama oradaki Hı -hı. duaların Mesnun duaları olduğunu, Kur'an ve sünnet'e uygun olduğunu söyleyebilirim. Evet, Yani her ne kadar muallakta olsa da olsa da illa. Yani bir, bütün, bir bütün olarak Hı -hı. işte bir dua Peygamberimize e, arz edildi de ondan sonra bize geldi diye ben onu e, yani bu boyutunu bilmiyorum ama Hı -hı. o cevşenin içerisindeki duaların hepsi Kur'an'a ve Sünnet'e uygun bir Müslümanın Allah'tan isteyebileceği veya Allah'a istihaza edebileceği hani kötülüklerden sığınabileceği nitelikteki dualardı. Evet, gönül rahatlığıyla okunabilir. Okunabilir. Evet. evet.